Düğülü Kedicik Evvel zaman içinde mutlu bir krallıkta bir kraliçe, bir kral ve tatlı küçük bebek prensesleri Lia yaşarmış. O dünyanın en şakacı ve sevimli bebeğiymiş. Bir gün kraliçe Lia ve hizmetçileriyle dışarıda bahçedelermiş. Bir anda çalılıklardan büyük tıknaz bir zencefil kedi fırlamış. Kedinin kürkü yapraklar ve kirle doluymuş ve acı içinde görünüyormuş. <gülüyor> hmm. Ne? Ah! Bir kedi. <gülüyor> oh, bu çok kirli bir kedi. Hey, git buradan. Git! Zavallı kedi çok üzülmüş ve gitmek için arkasını dönmüş. Ama gittiğini gören bebek birden ağlamaya başlamış. <gülüyor> oh canım, Liyah kediyi sevmiş gibi görünüyor. Hadi bunu alalım ve onun evcil hayvanı olsun. Böylece kedi alınmış ve saraya götürülmüş. Hizmetçiler onu yıkamış ve iyice temizlemişler. Patileri tedavi edilmiş ve son olarak boynuna büyük tatlı bir kurdele takılmış. Canım, bu kedi çok tatlı görünüyor. Lia çok sevecek. Lia, tatlı kediciyi gördün mü? Bu, bu, bu. <gülüyor> <gülüyor> Lia kediyi o kadar çok sevmiş ki o yanında olmadan uyuyamaz olmuş. Kedi yanına gelene kadar durmaksızın ağlarmış. Artık ayrılamaz olmuşlar. Her zaman birliktelermiş. Tatlım, aralarındaki bağın bu kadar kuvvetli olması muhteşem doğrusu. Kesinlikle öyle. Umarım bu bağ uzun yıllar böyle sürer. Bu kedi Lia'yı mutlu eden tek şey... Evet. <gülüyor> o gece tüm dünya uykuya dalmışken kedi uyanmış ve bandajlarını sökmüş. Ay, i̇yileşmiş. Sonunda yaralarım iyileşti. Bu saraydan artık ayrılmalıyım. Sevgili prensesim hala uyuyor. Nezaketin için teşekkür ederim. Seni asla unutmayacağım. Ertesi sabah kedi için bir arama başlatılmış. Hizmetçiler, temizlikçiler, aşçılar ve saraydaki herkes kedi için sarayı didik didik etmiş. Sevgili kedicik neredesin? Nereye gitti şimdi bu şaşkın kedi? Onu buldunuz mu? Evet buldum. Bak. Bu doldurulmuş bir oyuncak. Aynı şey değil mi? Hı. Böylelikle kedi sarayda unutulup gitmiş. Uzun yıllar geçmiş ve Prenses Lia büyümüş. Neşeli ve çok güzel bir kadın olmuş. Dışarı çıkıp ormanda uzun uzun yürümeyi, güzel çiçekleri görmeyi ve kuşlarla şarkı söylemeyi çok severmiş. Ne güzel bir gün. Sence de öyle değil mi? Evet öyle prenses. Oo, çok güzel. Oh, evet, gerçekten de çok güzel. <gülüyor> uyu uyu Güzelce uyu Gözlerini kapat. Essa Salim uyu. Şarkıya duyan iki yorgun hizmetçi derin bir uykuya dalmışlar. Lia çok mutlu olmuş. Şimdi istediği her yere gidebilirmiş? özgürlük. Bakalım biraz daha uzağa gidersem neler bulacağım. Ve mutlu bir şekilde şarkı söyleyerek yürümeye başlamış. Sesi o kadar yumuşak ve tatlıymış ki bütün öten kuşların ilgisini çekmiş. Ama aynı zamanda ormanda yaşayan kaba dev ogrın da ilgisini çekmiş. Ne kadar da yumuşak bir ses. Ve bir o kadar da güzel bir kadın. ho Galiba bunu kendime istiyorum. La, la, la, la, la, la, la. Aa, bırak beni! Oh, oh, oh, oh. Seni alıp evime götüreceğim ve benim eşim olacaksın. Hayır hayır! Yardım edin lütfen! Ama kimse onun çığlıklarını duymamış. Hizmetçileri de hala derin uykudaymış. Onu uzaklarda karanlık bir mağaraya götürmüş. Yere oturtmuş ve prenses ağlamaya başlamış. Şimdi benimsin. Şu berbat ağlamayı da kes. Bu çirkin sesleri duymak istemiyorum artık. Bana her gün durmadan şarkı söylemeli istiyorum. Şimdi söyle. Ve gözyaşları içinde şarkı söylemeye başlamış. Ama yapabileceği bir şey yokmuş. <Gülüyor> Akşama doğru Ogur susamış ve Lia'yı dışarı çıkıp dereden su getirmesi için yollamış. Git ve bu kovayı da yanına al. Sakın kaçmayı aklından bile geçirme. Eğer kaçarsan seni bulana kadar kovalayacağım. Zavallı Lia üzgün bir şekilde dereye gitmiş. Oraya vardığında kayanın üzerinde uyuyan bir kedi görmüş. Bebekken oynadığı kedinin ta kendisiymiş bu. Ama onu hatırlamamış. Ah, ne kadar tatlı. Kedicik. Kedicik bana gel. Lia dokunmak için elini uzatmış ama kedi çalılara doğru atlamış. Ah, ne yazık ki. Galiba bugün şanslı günümde değilim. Ne? Ah, demek geldin. Kedicik yanıma gelsene. Ne kadar da güzelsin. Arkadaşım olmak ister misin? Burada hiç arkadaşım yok. Ve kaba ogre beni eşi olmam için buraya kaçırdı. Arkamdan gelip beni bulur diye buradan kaçamıyorum bile. Ah, keşke beni kurtarsan. Yapar mısın küçük kedicik? Bunu söylediği anda kedi yakışıklı, parlak kızıl saçlı bir adama dönüşmüş. Ama bundan daha ilginç bir şey varmış. Başında kedi kulakları ve arkasında sallanan bir kuyruğu varmış. Aa, aa, sen de nesin böyle? A, kim? A, a, lütfen benden korkma. Ben komşu krallığınızdan Prens Radley. Küçükken çok kaba bir çocuktum ve bu yüzden ormanda kedi olarak kalmak için lanetlenmiş biriyim. Ama bu laneti kırmanın bir yolu olmalı. Evet aslında bir yol var. Birilerine çok büyük bir iyilik yapmam ve onların bunu bilmemeleri gerekiyor. Ancak o zaman normal halime dönebilirim. Bir iyilik mi? Kulağı çok... Prenses, nereye kayboldun böyle? Ben susuzluktan ölüyorum ve sen ortada yoksun. Aman canım olamaz. Gitmem gerekiyor. Görüşürüz. Bekle, daha Lea... Olamaz. Ne? Bekle, adamı nasıl biliyorsun sen? Ama Radley hemen çalıların arkasına gizlenmiş. Diğer gün, Lia Ogre için yemek hazırlarken, Radley'i pencereden içeri atlamış. Ah, merhaba kedicik. Ah, Radley demek istedim. Merhaba. Ne yapıyorsun? Aa, hiç... Sadece bu koca canavara yemek yapmaya çalışıyorum. Çorbaya çilek koysam güzel olur mu sence? Ee, çorbaya çilek ha? Evet. Ee, tabii ki. Harika. O zaman gidip biraz getireyim. Ben çileğe bayılırım. Velia çilek için dışarı çıktığında, Radleyi önündeki acı biber şişesini görmüş. Hmm. Merak ettim de acaba... Ay, ay. Eyvah şey... Çilekleri buldum. Şimdi hepsini birlikte karıştıralım. Bu çorba muhteşem olacak değil mi? Aa, evet öyle. Kesinlikle muhteşem. Ee, şey bir yere gitmem gerekiyor da. İşin bitince dere kenarında buluşalım olur mu? Ve sonra pencereden dışarı atlamış. Prenses! Çorbam nerede kaldı? Eğer çorbamı hemen getirmezsen öyle yemeği olarak seni yiyeceğim. İşte çorban geldi. İçine farklı lezzetler katmak istedim. Biraz tatlı olmuş olabilir. Akır çorba'yı koklamış ve çorbanın hepsini bir yudumda içmiş. Ama bir anda şoke olmuş çünkü çorba hiç de tatlı değilmiş. Sanki ağzında yangın çıkmış gibi hissetmiş. Aa, acı. Acı! Ne koydun buna? Aha, aha, aha. Bu çorbanın içine ne koydun? Su! Su! Ober Mara'dan dereye doğru koşmuş. Ama Radley onu bekliyormuş. Kuyruğunu uzatmış ve bir ağacı sıkıca bağlamış. Acı! Ah, su! Su istiyorum! <gülüyor> i̇şte geliyor. Şimdi Radley büyülü kuyruğunu çekmiş ve son hızla koşan ogre doğruca derinin içine düşmüş. Güçlü akıntıya kapılıp gitmiş ve bir daha görülmemiş. Ooooooooh! Ne? Ne oldu? Senin için devin işini bitirdim. Şimdi gitmekte özgürsün. Gerçekten mi? Bu muhteşem. Teşekkür ederim, Radley. Ah, tüm bu şeyler çok korkunçtu. Umarım bir daha böyle bir şey olmaz. Radley, zavallı prenses için çok üzülmüş. Elini onun başının üstüne koymuş ve yavaşça okşamış. Ben de senin için bunu diliyorum. Ogre olayında ne olduğunu asla unutmayacaksın. Hiçbir şeyden korkma ve sağ salim uyu sevgili Lea. Radley, sen... Lia'nın gözleri yavaşça kapanmış ve sonunda uykuya dalmış. Radley onu kucaklamış ve saraya doğru götürmüş. Oraya vardığında pencerenin altında durmuş ve yukarı bakmış. Bu çok uzun bir yol olacak. Sıkı tutun Lia. Radley kuyruğunu prensesin penceresine yetişinceye kadar uzatmış. Onu sıkıca tutmuş ve birlikte güvenli bir şekilde yukarı çıkmışlar. Ve prensesi sıcak yatağına doğru yatırmış. İyi uykular prensesim. Umarım tekrar görüşürüz. Radley aşağı indiğinde birden değişmeye başlamış. Kedi kulakları ve kuyruğu birden yok olmuş. Çünkü Radley prensesi Ogre'den kurtarmıştı ve geçmişi yok olmuştu. Şimdi laneti ortadan kalkmıştı. Ben... Ben tekrar normal bir insanım. Artık özgürüm. Ve mutlu bir şekilde krallığına dönmüş. Ertesi sabah prenses uyandığında odasına girmişler. Canım kızım, nerelerdeydin sen? Lia, sevgili Lia, iyi misin? Amalia hiçbir şeyi hatırlamıyormuş. Ailesinin karşısında endişeli bir şekilde durmasına çok şaşırmış. Anlayamadım. Sorun ne? Neden ikiniz de bu kadar endişelisiniz? Ben çok tuhaf bir rüya gördüm. Bir kedi ve ogre hakkındaydı. Ve çok yakışıklı bir adam. Kim olduğunu merak ettim. Günler geçmiş, kral ve kraliçe kızlarının eskisi gibi olmadığını fark etmiş. Sanki bir rüyadaymış gibi görünüyormuş. Sanki çok önemli bir şey unutmuş gibi hissediyorum ama... <gülüyor> ne olduğunu bilmiyorum. Bizim zavallı kızımız bugünlerde mutlu gibi görünmüyor. Sence ne yapmamız gerekiyor? Bizim tek denemediğimiz şey onu evlendirmek. Oh, hadi yapalım. Belki aradığı mutluluğu sevebileceği birinde bulabilir. Sonraki gün birçok krallıktan prensler onu görmeye gelmiş. Lia onları görmüş ama bir tanesini bile beğenmemiş. O sırada Radley onu selamlamaya gelmiş. Gülümseyip eğildiği sırada Lia çok şaşırmış. Sen, sen rüyamda gördüğüm o prensin. Gurur duydum majesteleri. Bu benimle evleneceğiniz anlamına mı geliyor? Eğer benim en çok sevdiğim şeyi söylersen olur. Sadece o zaman seninle evlenirim. Ooo! Hmm, tahmin edeyim. Acaba çilek olabilir mi? Nasıl? Nasıl bildin? <gülüyor> Sadece tahmin. <gülüyor> Ve sonra evlenmişler. Birlikte mutlu bir şekilde yaşamışlar. Lea tüm kalbiyle sevmiş. Hatta küçük bir kedicik bile sahiplenmişler. Bradley bir zamanlar geçmişte neler yaşadıklarından ona hiç bahsetmemiş. Bir şeyleri bir arada tutmanın en iyi yolu budur.